şimdi öncelikle ben de o kardeşlerime imam hatipli kardeşlerime teşekkür ediyorum ne güzel bak yani bir ilmi bir programı evet. burada takip ediyorlar sorunuza gelince İslamiyet'in ilk zamanlarında biliyorsunuz putperestlik vardı İnsanlar putlara tapıyorlardı ve Kabe'de 360 tane put vardı efendim büyük putlar vardı efendim lat menat uzza hubel gibi Efendim bunların bir kısmı da Kur'an-ı Kerim'de e, geçmektedir Efendim ve veden vela sen ve Yahuka ve Nesra değil mi Yavuk nesir işte bunlar putlar bunlar Efendim e, bu putlar e, esasında ilk önce bunları taş olarak yapıp insanlar ona tapmıyorlardı bak buna dikkat edelim Bunlar yaşayan insanlardı Yaşayan insanlar da bu insanların taptıkları putlar. Onlar öldükten sonra bunlar insanlara iyidir ya da faydalıdır, kabile büyüdür, reisimizdir falan diye insanlar onları göremedikleri için bunların heykellerini yaptılar. Putlarını yaptılar ve sonra da insanlar onlara tapmaya başladılar. Daha sonraki nesiller bunu bilmedikleri için doğrudan onlara tapmaya başladılar. Mesela bu çok bilinmiyordu hocam. Evet bu Al bilinmiyor fazla. Bu bilinmiyor yani onların önceden böyle insanlar oldukları bilinmiyor. Bunlar önceden insanlar da belki çok iyi insanlardı efendim. Mesela Hazreti İsa bir peygamber. Evet tamam. ama İseviiler bugün ne yapıyor Hazreti evet. İsa'yı tanrılaştırıyor. Evet. Hazretim Meryem onun anası. Evet bakın insanlar bugün onu tanrılaştırıyor. Aynen bunun gibi insanlar bunlara tapıyorlardı. Hı hı. Dolayısıyla e, Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek peygamberimizin hadislerinde buna çok vurgu var. Yani putperestlik, şirk epey bir yekün tutuyor dinimizde tevhid dini. Bu yüzden peygamber efendimiz resim yapmayı, canlı resim yapmayı yasaklamıştır. Fakat şimdi günümüzde insanlar bir insanın resmi yaptıkları zaman ona tapmıyorlar veya resim çektikleri zaman o resme tapmıyorlar. Yani, olsun Tabii belki, bir hatıra evet. olsun diye. Diyelim ki sizin portrenizi yapıyorlar. Evet. Benim portremi yapıyorlar. Yani yapmasalar daha iyi. Ama yaptıkları zaman şirk işlemiş olurlar mı? Hayır. Günah işlemiş olurlar mı? Hayır. Neden? Çünkü artık insanların suretlerini ya da portrelerini yapmak bir tapınma aracı değil. Tapınma vesilesi değil. Ama tekrar bir daha Tapınma vesilesi oluyorsa söz konusu oluyorsa tabi o zaman yine aynı hükmü veririz deriz ki Teşekkür bu haramdır. Ederim. Allah razı olsun hocam.